Radyo tiyatrosu Farklı bir gece Yazan Salim Bingöl Özadak Yöneten Erol Keskin Efektör Korkmaz Çakar Oynayanlar İhtiyar Adam Doğan Bavli İhtiyar kadın Güler Ökten Doktor Bilge Sobu Genç adam Uğurtan Atakan Kıdaktan boşanırcasına yağıyor Sabahtan beri böyle Anlaşılan bu gece de dinmeyecek Dinmezse dinmesin sana ne Korkuyorum ama Senin bu kabusların yok mu deli eder insan. Ne yapayım elimde değil Niye kalktın Dışarı mı çıkacaksın yoksa Bu saatte bu yağmurda Canım çıkmaktan bahseden kim Üşüdüm biraz elimi kolumu oynatayım ah, Dur mangalı karıştırayım biraz Şimdi ısınır oda Kahve yapayım mı? İster misin? İstemem. <gülüyor> Eskiden kendim pişirirdin kahveni. Günde iki kere. Hem sabahları hem akşamları. <gülüyor> Her ikisinde de pijaman üstünde olurdu. Kahvenin keyfi ile çıkaranım derdi. O eskidendi. Şimdi keyif mi kaldı? Niye? Yaşlandın diye mi böyle konuşuyorsun? Öyle yaşlılar var. E öyleyse... Bu gece senin canım bir şeye sıkılıyor ama neye? Belki de bu yağmur bozdu sınıflarımı. Bana kızıyordun bir de. Bak sen de hoşlanmıyorsun yağmurdan işte. Yağıyor. Bardaktan boşanırca zınav yağıyor. Sahi. Sen dışarıdan geldiğinde de yağıyordu ama hiç ıslanmamıştı. Canım yanımda şemsiye vardı ya. Tuhaf. Çıkarken şemsiye aldığını hiç hatırlamıyorum. Almamıştım ki zaten elimdeki şemsiye yeniydi. Yeni mi? <gülüyor> Yeni şemsiye mi aldın? Ya evdeki ne olacak? Islansaydım daha mı iyiydi yani? <gülüyor> Kızma canım, Fena mı? iki şemsiyen oldu işte. Bir eskisini bir yenisini kullanırsın. Değişiklik olur. Değişiklik mi? Şemsiyelerin ikisi de siyah. İkisi de kısa saplı. Hangi şemsiyeyi kullandığımın farkına bile varmam ki değişiklik olsun. O da doğru ya. Canım sen de bu defa siyah almasaydın. Ne bileyim lacivert filan olsaydı da hiç olmazsa... Tamam tamam tamam. Kapat Allah aşkına şu meseleyi. Yok lacivertmiş yok siyahmış. Peki peki sustum işte. Bu gece sende bir gariplik var ama... ...sanki bir şey saklıyorsun benden. Ne saklayacağım canım? Şimdiye kadar bir şey sakladın mı ben Yok saklamadın tabi. En azından ben öyle biliyorum. Gerçekten saklamadın değil mi? Canım beni tanımazmış gibi konuşuyor sanat. Kaç yıldır evliyiz biz ha? Kaç yıldır beraberiz? Kırk yıla geçti. Ee, öyleyse bu kırk yılda tanıyamadın mı beni hala? Ama bu sefer benden bir şey saklıyorsun gibime geldi. Eee bez doğrusu. Bunca yıldan sonra şüphecilik ha. Bir bu eksikti zaten. Ne o? Daldın otan Vietnam'a. Düşünüyordu. Neyi? 40 yıl. Hatta 41 yıl ne çabuk geçti. <gülüyor> Zaman bu. Su gibi akıp gider. Keşke zamanın önüne de bent yapılabilseydi. Durdurulabilseydi akış su gibi. Hangi bent durdurabilmiş ki suyu? yolunu bulur, akıp gider sonra. Zaman da öyle. Zaman denilen şeyi aklı mermiyor benim. Zaman akıl erdirmek zor. Nedir zaman? Görülemeyen, tutulamayan bir şey. Ve durdurulamayan. Yaşarken evet. Ama ya öldükten sonra? Bunu nereden bilebiliriz ki? Henüz ölmedik. Bir şey soracağım. Ne? Ölüm. Korkutuyor mu seni? Ölüm değil de Senden sonraya kalmak korkutuyor beni. Ne kadar klasik bir cevap. Ama doğru. Aynı soruyu sana sorsalar, sen ne derdin peki? <gülüyor> ne diyeceğim? Senin dediğini tabii ki. Bak, bu hoşuma gitti. Seninle aynı cevabı veriyor olmam mı? Hem o, hem de gülme. Bu gece çok sıkıntılı bir halin vardı. Bak, sen gülünce birden bire değişi verdi odanın havası. Yağmur hala yağıyor ama. Yağmur dışarıda yağıyor. Oysa burası sıcak ve kuru. Biraz önce yağmurdan korkan sendin. Şimdi ise beni avutmaya çalışıyorsun. Nasıl değiştim böyle? Her şey değişmez mi zaten zamanla? Ama senin değişimin çok kısa sürdü. Daha biraz önce elimde değil korkuyorum diyordun. Korku hep vardır içimizde. Bazen biz korkuyu yeneriz bazen de korku bize. Demek korkuyu yendi. Artık korkutmuyor mu seni dışarıda delicesine yağan şu yağmur? Artık korkutmuyor. Ama hatırlatıyor. Neyi? Eskiyi. Yeni evli olduğumuz günleri. Senin dışarıda olduğun geceleri. Mesleğim öyle gerektiriyordu. Başka çarem yoktu ki. da beni en çok korkutan. Ben ister miydim öyle olmasın sanki? Çok zor oldu alışmak. Benim gibi tek başına büyümemiştin sen. Annen baban kardeşlerin kalabalıktı mısın? Kalabalıktı. Ve birdenbire gelmişti yalnızlık. Bir çocuk olursa oyalar beni diyordum ama. <gülüyor> Kapat şu konuyu artık. Yok kapatmak istemiyorum. Hele bu gece. Nesi varmış bu gecenin? Bilmiyorum. Bu gecede bir şey var. Sanki benim bilmediğim ama senin bildiğin bir şey. Tuhaf tuhaf konuşma. <gülüyor> i̇şte yine kızdım bana. Çocuktan bahsettiğim için kızdın. Oysa ilk çocuğumuzun ölü doğmasında benim bir suçum yoktu ki. Suçunun olduğunu söylememiştim ki zaten. Evet söylemedim ama hissettirdim bunu. Hep. Nereden çıkarırsın böyle şeyleri? Kız çocuk ister dururdu. Kız çocuklar ailelerine özellikle de babalarına çok düşkün olur derdi. Ölü doğan çocuğumuz kız değil de erkek olsaydı bu kadar üzülmezdim belki. Sen iyice saçmaladın. Niye üzülmeyecekmişim? Ha kız ha erkek. İkisi de bizim çocuğumuz değil mi? Aslında o bebeğin canlı olmasını öyle istemiştim ki. sakın seni suçladığımı falan sen, sakın. Gecenin diğer gecelerden farklı olduğunu Anlamıştım zaten İkide bir aynı şeyleri söyleyip duruyorsun Ne farkı varmış bu gecenin Korkutuyordu beni Hani korkmuyordun Yağmur'dan artık Şimdi anlıyorum Yağmur değil gerçekleri işitme Korkusuymuş Senin beni suçlamış Olabileceğini öğrenmek korkusu Aradan kırk yıl geçmiş Demiştim ya korku hep vardı. Ya öyleyse ya böyleyse diye içimizi kemirir durur hep. O senin dediğin korku değil şüphe. Şüphe korkuyu da getirir ama. Gerçeklerle karşılaşma korkusunu. Pekala diyelim ki seni suçlamıştım. Ne fark eder bunca yıl sonra bunu itiraf etmem? Artık önemi kaldı mı birçok şeyin? Önemi? Önemi kaldı tabii. Bendeki o suçluluk duygusu. Kendimi yarım bir insan gibi hissetmem. Sonradan bir oğul verdin ya bana... Bir türlü kabullenemediğin bir oğul. Anlaşıldı. Senin niyetin bu geceyi gerçekten farklı hale getirmek. Oturup bütün bunları konuşmanın ne halimi var şimdi ha? Önce ölü doğmuş bir kız çocuğu. Sonra da kabullenmediğimi söyleyip durduğum bir oğul. Onu kabullenmediğimi nereden çıkardın anlamıyorum. Onu giydirdim, yedirdim, içirdim, büyüttüm, okuttum işte. Bir baba olarak ne yapabilirdin başka ha? Ne? Ama sevemedin onu. ...aradığı sevgiyi, anlayışı, şefkati... ...bulamadı sende bir türlü. Sen bunları fazlasıyla verdin ona zaten. Bense ölçülü davranmaya çalıştım... ...şımarmasın diye. Onun için yaptıklarıma karşılık... ...ondan beklediğim şey birazcık saygıydı sadece. Birazcık saygı. Peki göstermedi mi bu saygıyı sana? Esirgedi mi? Onun bana gösterdiği saygı... ...onun bulunduğu odaya girdiğim zaman... ...affedersin deyip kalkmak ve evin başka bir köşesine... ...kaçmaktan ibaretti. Her zaman kaçtı benden zaten her zaman kaçtı. Ta Amerikalara kadar niye gitti sanıyorsun? Hem de paldır küldür izin falan almadan. Canım otuz yaşında bir adamın öyle her konuda büyüklerinden izin alması gerekir mi? Hem sonra eline fırsat geçmiş. Niye gitmesin? Ben gitmesine karşı çıkmadım ki. Sonu belirsiz bir maceraya atılmasından korktum. Demek kaygılanmıştın. Hiç belli etmemiştin ama. Senin üzüldüğünü görünce yangına körükle gitmeyeyim demiştim. Kaygılandığına göre onu gerçekten sevmiştin öyleyse. Sevmeseydin kaygılanmazdın. O benim de oğlum. Benim kanım o, benim canımı taşıyor. Senden bunları duymak öylesine sevindirdi ki beni. <gülüyor> Bu gecenin farklı bir gece olduğunu hissediyordum zaten. Sen de böyle düşünmüyor musun? Evet, farklı bir gece. Özellikle senin için. Neden özellikle benim için? Bir takım gerçekleri öğreniyorsun çünkü. Seni korkutan ya da sevindiren gerçekler. Korkutan ya da sevindiren. Peki ama niye bunca yıl gizli kaldı bu gerçekler? Niye bu gece öğreniyorum bunları? Bu gecenin özelliği ne? Bunu açıklamak güç. Ama bu gece konuşmaktan yıllardır kaçındığımız şeyler dökülüverdi ortaya. Konuşmaktan yıllardır kaçındığımız şeyler. Evet haklısın açıklığa kavuştu pek çok şey Yaşanan yılların bir muhasebesini yapıyoruz adeta <gülüyor> Alacak verecek kalmasın diye evet. Tıpkı bir hesabı kapatır gibi Tıpkı bir hesabı kapatır gibi Tıpkı bir hesabı kapatır gibi Üşüdüm ben şu mangalı karıştırsana biraz <gülüyor> Tabii şimdi karıştırırım İyi mi şimdi ısındın mı İyi ısındın Bir mağmurluk çöktü üstüme birden Benim de Sanki bedenim uyuşuyor Ama ruhen Kendimi daha iyi hissediyorum şimdi Ne yağmur korkutuyor Beni artık Ne yalnızlık ne de Ben ha Seni korkutacak kadar kötü ya da korkunç Olduğumu bilmiyordum <gülüyor> Yok canım yanlış anladın Tamer hakkındaki düşüncelerin korkuturdu beni hep. Onu sevmediğini sanırdım. O yüzden ne zaman ağzını açsan onu kötüleyeceğini düşünürdüm. Ama yanıldığını anladın işte. Bir baba oğlunu sevmez mi hiç? Az daha unutuyordum. Bugün bir mektubu geldi Tamer'in. Okumak ister misin? Getireyim mi gözlüğünü? Kalsın şimdi. Gel otur. Sonra okurum. Yine daktil öyle yazmış. Niye böyle yapıyor anlamadım. El yazısını bile esirgiyor bizden artık. Aslına bakarsan çok şey esirgedi bizden. Çok şey mi? Ne mesela? Mesela bir gelin. Sonra torunlar. Ama evlenip çoluk çocuğa karışma isteği hiçbir zaman olmadı bizim oğlanda. Otuz yaşına kadar sağda solda sürttü. Ondan sonra da ve elini Amerika. Bir gelinim olmasını ben de çok isterdim. Ama kısmet değilmiş. Bakarsın koluna takıp getirir birini. Hiç sanma. Sekiz yıldır orada. Koluna birini takıp getirmek isteseydi yapmaz mıydı bunu şimdiye kadar? Onun niyeti bizden kaçmak. Sadece kaçmak. Mektuplarını da azalttı. Üstelik hep aynı şeyleri yazıp duruyor. Havadan suda. <gülüyor> ne garip çocuk şu tamam. Hatırlıyor musun? Dört yıl önce de İngilizce bir mektup yazmıştı. Sanki biz İngilizce bilirmişiz gibi. Karşıdaki komşu yardımcı oldu da ne yazdığını anlayabildik. Neden böyle yapmıştı acaba? Bir bildiği vardı herhalde. Bunu sen mi söylüyorsun? O mektup geldiği zaman bu da ne oluyor diye kızıp bağıran çağıran sen değil miydin? Canım o zaman kızmıştım doğru. Ama içinden öyle yazmak gelmiş diye onu suçlamanın ne haline var? Seni anlamıyorum. Bu gece sen de farklısın. Değişmişsin. Niye şaşırıyorsun? Sen değil miydin biraz önce zamanla her şey değişir diye? Peki mektuplarına dört yıldan beri daktilo ile yazmasına ne demeli? Bence daha iyi. Daha mı iyi? Neden? Daha kolay okumuyor. Hatırlasana el yazısıyla yazdığı mektuplarda okuyamadığımız bir sürü yer olurdu. Olurdu. Ama el yazısının hali başkaydı. Tamer'in bir parçası sayılırdı o yazı. O mektuplarda onun kokusunu duyar gibi olurdu. Oysa daktiloyla yazılan mektuplarda net duygu var ne sıcaklık. Birer iş mektubu gibi. Hiç olmazsa her satırı her kelimesi kolay okunuyor ya. Ah, güzel oldum benim. Komodinin üzerinde duran şu fotoğrafa baksana. Ne kadar yakışıklı. Amerika'ya gittiği yıl yollamıştı. Gür saçlar, parıltılı gözler, inci gibi dişler. Ama son beş yıldır fotoğraf yollamadı. Değişmiştir. Saçları dökülmüş, dişleri çürümüş, gözlerinde de o parlaklık kalmamıştır belki. Bize bu haliyle gözükmek ister mi bakalım? <gülüyor> İlahi, ne kadar da eminsin Tamer'in bu hale geldiğine. Sanki onu görmüş gibisin. Anla. Bunu görüyorum tabii. Yani görür gibi oluyor. Sana da sana da oluyor mu böyle? Yani onu görür gibi oluyor musun bu anlattığım haliyle? Ben mi? Hayır. Hı? Benim gözümde o hala şu fotoğraftaki gibi genç, kuvvetli, yakışıklı. Onu başka türlü düşünmek istemiyorum zaten. Genç, kuvvetli, yakışıklı. 40 yıl önce sen de böyleydin. Demek beni artık yakışıklı bulmuyorsun. Ama aha, sen de. 40 yıl öncesine dönmek mümkün olsaydı keşke. Dönemezsin ki Hayat budur çünkü Dönüşü olmayan bir yol Ne güzel söyledin Dönüşü olmayan bir yol <gülüyor> Ama yine de bir yolu vardır mutlaka eski günlere dönmenin O günleri yeniden yaşamanın Eski günlere dönmenin yolu mu? Nasıl? Bak şunu görüyor musun? Evlendiğimiz gün giydiğim takım elbisenin ceketi değil mi bu? Evet dolaptan çıkarmıştım bugün sen yokken yaptığım şey bu genellikle. Dolapları sandıkları karıştırıp eski günlere ait ne varsa çıkarma. O eşyalarla ilgili hatıraları yeniden yaşama. Eski günleri yeniden yaşayamayız ki artık. Olmaz bu dediğin. Niye olmasın? Yeter ki o günleri hatırlatacak birkaç şey bulabilelim. Mesela şu ceket. Rikahta giymiştin. Sana da çok yakışmıştı. Ne kadar heybetliydi. <gülüyor> Nikahlarda gözler genellikle geninlerin üstünde olur. Ama bizim nikahımızda herkesin gözü senin üstündeydi. Öyle mi? Hiç farkında değildim. O anda heyecanlıydım zaten. Çevreyle ilgilenecek halim yoktu. <gülüyor> Gördün mü bak. O günün heyecanını yeniden yaşar gibisin işte. Hadi, hadi canım sen de. O günü yeniden yaşamaya imkan var mı? Hadi gi şu ceketi. Ne? Ceketi mi giyiyorsun? Evet. Hadi. Benim hatıram için. Seni o günkü halinle hayal etmeme yardımcı ol. Delisin sen Ne biçim bir oyun Hadi bu Hadi ne olur Peki, pe, pe. Tamam. Giyinelim bakalım İşte oldu mu Evet Tam istediğim gibi oldu Ayağa kalkınca başım döndü. Ben oturuyorum gene Artık senin istediğin oyunları oynayacak kadar gücüm yok benim Hadi gel Gel yanıma otur sen de Niye aldın eline Tamir'in resmini? Üçümüz bir arada olalım istedim. Evet ama... ...o elindeki sadece bir fotoğraf. Olsun. Tamir'i bana hissettirecek en canlı hatıra bu. Tamir çok uzaklardı. Ya değil. Yakınımda hissediyorum onu şimdi. Sanki gözlerimi kapayıp atsam... ...onu yanı başımda görecekmişim gibi. benim. Kapa gözler. Ya gözlerimi açtığımda seni yanımda bulamazsam... Ya habersizce gidersen yine Bu gece üçümüz bir arada olalım istiyorum Üçümüz bir arada Yıllar sonra Bunu sen de istemiyor musun? İstemes olur muyum? Tamer de istiyordur mutlaka Öyleyse kal Bak sıkı sıkı sarıldım sana Gitmemen için Gözlerimi açtığımda üçümüzü bir arada görebilmek için Üçümüz bir arada Yeniden Eski günlerdeki gibi Yağmurlu bir gecede Yağmurlu ama farklı bir gece. Ayrılığın son gecesi. Son geceler... ...hep farklı olur zaten. Polise siz mi haber verdiniz? Evet doktor bey. İki gündür sesi soluğu çıkmayınca... ...kapısını çaldık. Açılmadı. Karakola telefon ettim. Gelen memurla beraber kapıyı açıp içeri girdik. Ve onu böyle kanepede oturur vaziyette buldunuz. Evet. Yaşlı bir kadın. Ee, savcı bey gelene kadar kadın hakkında sizden bilgi alayım bari. Kimsesi yok muydu? Ee, kocası, çocuğu... Ee, kocası geçen yıl öldü. Bir oğulları varmış. Adı Tamer. ...şu göğsüne sıkı sıkı bastırdığı fotoğraftaki genç mi yoksa? Evet, o. Biz kendisini görmedik. Yıllar önce Amerika'ya gitmiş. Bizim bu apartmana taşındığımız sene... ...yani dört yıl kadar önce... ...İngilizce bir mektup gelmişti Amerika'dan. Oğullarından mı geliyordu? Hayır. Oğullarının arkadaş edindiği bir Amerikalı'dan. Daktil öyle yazılmış... ...üç dört satırlık bir mektup. Ne yazıyordu peki? Tamir'in bindiği uçağın bir daha çarparak parçalandığını ve cesedinin ulunamadığını yazıyordu. Peki bunları okudunuz mu annesiyle babasını? Şaka mı ediyorsunuz doktor bey? Mektuptakileri aynen tercüme etseydim ikisinin de oracıkta yüreğine inerdi. Peki ne dediniz onlara? Mektubun tamerden geldiğini ve iyi olduğunu yazdığını söyledim. Başka haber çıkmadı mı Amerika'dan? Hayır. O günden sonra ben arada sırada daktiloyla öyle bir şeyler yazıp... Kapılarını çalıyor ve kutudan size de mektup çıktı deyip veriyordu. Şüphelendikleri olmadı mı hiç? Hayır olmadı. Ne yazıyordunuz peki? Havadan sudan. Peki kocası öldükten sonra kadının davranışlarında bir değişiklik oldu mu? Ee, kocası öldükten sonra diğer şehirlerde oturan akrabaları gelip onu götürmek istediler. Ama o gitmedi. İyice kabuğuna çekildi. Arada sırada kapısını çalıp bir ihtiyacı olup olmadığını sorardık. Geçenlerde de bir gece yarısı o bizim kapımızı çaldı ve... Ve? Biraz kahve istedi. <gülüyor> Kadınca sanki garip bir şey yapmış gibi konuşuyorsunuz. Ne var bunda? Kahveyi kocası için istediğini söylemişti ama. Kocası için mi? Evet. Kocasının... ...geceleri kendisini ziyarete geldiğini söylemişti. ya. Siz ne yaptınız peki? Üstünde durmadık. Üst verdik. Anlıyorum. Görünüşe bakılırsa... ...raporumu yazarken zorlanmayacağım. Ölüm nedeni konusunda mı? Evet. Otopsiye bile gerek kalmayacak sanırım. Çünkü belirtiler... ...kömür zehirlenmesi olduğunu açıkça gösteriyor... Ortada duran şu mangalın ne yaydığını bilir misiniz? Karbon monoksit. Renksiz kokusuz bir gaz. Karbon monoksit için renksiz kokusuz bir ölüm desek daha yerinde olur. Peki bu kadıncağız kömürü böyle yakmakla zehirlenip ölebileceğini bilmiyor muydu acaba? Belki biliyordu, belki bilmiyordu. Ama yüzündeki şu tebessüme bakın. Artık bizim bilmediğimiz ya da bilemeyeceğimiz bazı şeyleri bildiği kesin. Bir elinde oğlunun fotoğrafı, öbür elinde eski bir ceket. İkisini de sıkı sıkı sarılmış. Gülümsüyor. Uzun zamandan beri kurduğu bir hayalin gerçekleşmesidir belki de bu. Ee, kavuşmak gibi mi? Neden olmasın? Kocasıyla oğluna duyduğu özlem gün gibi ortada işte. Artık üçü de bir araya gelmiş sayılmazlar mı? Haklısınız. Aa, sormayı unutmuştum. Onu en son ne zaman görmüştünüz? Üç gün önce akşam üzeri. E, mutfaktaki musluk bozulmuş, beni çağırdı. Gelip onardı. Kocasından bahsetti mi gene? Evet. Dışarıda yağan yağmura bakarak içini çekti ve... ...kocam inşallah ıslanmaz. Çünkü şemsiyesini almamış dedi. Sizin tepkiniz gene olumlu oldu sanırım. Elbette. Merak etmeyin. Kocanız kendisine yeni bir şemsiye bulur mutlaka dedim. Umarım haklı çıkmışsınızdır. Aa işte savcı beyle katip de geldiler. E, bakın bakın arabadan iniyorlar. Islanmamak için koşarak girdiler apartmana. Üç gündür yağıyor. Hem de aralıksız. İnsanlar dışarı çıkamaz oldular. E, şemsiyesi olan için mesele yok. Bakın yaşlı teyzenin de iki şemsiyesi varmış. İkisi de siyah. İkisi de kısa saplı. Ama... Bana... Ne oldu? Niye şaşırdınız birden? Üç gün önce gelişimde sadece bir şemsiye vardı Aha, Bunda şaşacak bir şey yok. Çünkü şemsiyelerden biri benim. Şu ince saplı olanı. Dışarıdan gelince onu diğer şemsiyenin yanına koymuştum. Bakın hala ıslak. Hay Allah. Hay Allah. Hiç aklıma gelmemişti. Bir an için... Bir an için kim bilir neler düşündünüz. Ama sizi anlıyorum. Gerçekle düş birbirine benzer aslında. Nerede bitip nerede başladıklarını kestirmek oldukça güçtür. Tıpkı şu yağmurun ne zaman duracağını kestirmek gibi.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 Bilge Zobu, Genç Adam, Uğurtan Atakan Radyo Tiyatrosu sona erdi.